Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız hocamla sohbet edeceğiz ee, Hoş geldiniz hocam Hoş buldum Çok teşekkür ederim Nasılsınız? İyisiniz? Afiyetlesiniz? Elhamdülillah. Elhamdülillah Ramazanımız nasıl geçiyor? Elhamdülillah İnşallah. İnşallah i̇yi, bayrama iyi doğru gece, da gidiyoruz bitiriz. İnşallah Evet, e, hocam, e, Ramazan içindeyiz ama Gazze gibi bir acıyı da e, yaşıyoruz. E, yani Gazze'nin e, üzerinde tabii yüreğimizi böyle mengeneye alan boyutları var, üzülüyoruz, e, canımız yanıyor. E, ama üzerinde konuşulacak birçok konu da var diye düşünüyorum. Yani bizim programımız çerçevesinde baktığımızda da e, tahlil edilmesi gereken e, birçok boyutu olduğunu düşünüyorum. Yani bir yandan evet orada e, bebelere kadar varan can kayıplarımız var. E, can kayıplarının sayısı her gün e, biraz daha artıyor. E, yani Gazze yerle bir ediliyor. Dünyanın ee, böyle görmedim Duymadım konuşamam Üç maymun rolü oynaması Süper güçlerin ahlaksızlığı Vesaire Birçok konuya temas edilebilir Ama bir de bizim Sanıyorum ki e, Müslüman kimliğimiz açısından e, Yani Gazze küçük bir İslam yurdu Ama Gazze Gazze'den ibaret Değil belli ki Yani bütün bir Müslüman kimliğimiz açısından olaya e, baksak bugün diyorum. E, önce isterseniz şöyle bir şey yani Gazze'ye nasıl bakmalı tek Müslüman mesela Gazze'de olan biten bizi e, nasıl ilgilendiriyor, e, ne kadar ilgilenmeliyiz e, Gazze ile e, ilgilenmediğimiz zaman Müslümanlığımızla e, ilgili bir problem. Olacak mı? Buradan başlayalım isterseniz hocam Bismillahirrahmanirrahim Gazze veya Yeryüzünde Başka bir yer Temel prensibimiz bizim Müminin Bulunduğu her yer Ümmetin bayrağının Dalgalandığı yerdir Evet Ümmet Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetidir Burada mümin darbe yediği sürece ümmet darbe yiyor olması lazım. Bunu Türk, Arap veya Türk ben filan ırk gibi görmek cahillik olur. Evet kaldı ki bunun bir insanlık boyutu var. Diyelim ki dünyanın başka bir yerinde bir zulüm var. Ee, ve Müslüman değil, ve Müslüman değil, hele bizim ırkımızdan değil, değil, değil, değil, değil, ama bir insan. Evet. Zulüm görüyor. Biz yine hareketliyiz, yine duygusalız bu konuda. Çünkü her ne kadar Gazze veya başka bir yerde Müslüman hassasiyetiyle, ümmet hassasiyetiyle hareket ediyorsak da insanlık da bizim. E, şiarımız, e, e, biz aynı zamanda insanız. Evet. insanız. Binaenaleyh zulmün bulunduğu yerde bizim tepkimiz yoksa e, biz de zalimiz demektir. Bu ister Müslüman'a olsun, ister e, Müslüman olmayan birisine olsun, e, çok bir sonuç değişmiyor. Bu nedenle özellikle burada insanlık kelimesini ve öne çıkarmam gerekiyor İnsana zulüm yapılıyor Ve neredeyiz biz evet. Elbette insanın yanındayız evet. İki Ümmetim e, Heder edilmek isteniyor Ümmetime ait kavramlar Heder edilmek isteniyor Kesinlikle ordayım. Başka türlü Eğer insan olarak bulunmam gereken yerde bulunmuyorsam insanlığımda sorun olur benim Ümmet olarak Bulunmam gereken bir yerde bulunmuyorsam Ümmetime aidiyetimde Sorun var benim demektir evet. Her ikisi de benim için Hayati, e, açı, hayati Sorunlar Problem, evet. problemler demektir Ümmet insan olarak Neler anlıyorsam ben Ümmet kelimesinden insan kelimesinden e, Tepkimde o oranda Olmalı ümmet imanımı yansıtıyor İnsanlık da benim Kimliğimi yansıtıyor evet. Öbür taraftakilerin insan kılıklı olması insan insanla kavga ediyor anlamına gelmiyor benim için. Kılıkları insan olabilir, adları insan gibi olabilir ama Gazze'de veya başka bir yerdeki tuğyan, zulüm hiçbir zaman insani değil. Dolayısıyla insan kimse kim insansa ümmeti Muhammed'den kim ben varım diyorsa burada bir tepki içinde olması lazım. Bu bir. Evet. İkinci ...çok önemli bir nokta üstadım... Ee, ...bu ümmetin... cihat ...boyutu... ...hadis-i şeriflerden anladığımız kadarıyla... cihat yani hareketli... ...ümmetin dinamik... ...dili, yani dili dinamik ifadesi... ...savunma kapasitesi... ...pek çok yerde... ...sönük bir görüntü verecek... ...yani... Sönmüş yanardağ diyorlar ya evet. Sönmüş yanardağ gibi olacak Ama hadis-i şerif çok net bir cümle kullanıyor Kudüs eteklerinden Kaybolmayacak diyor hmm. e Bu hadis-i şerif Sahih hadis-i şerif evet. Ümmetimin cihat ruhu her yerde Ezilecek yani söner gibi Olacak ama kudüs eteklerinden Sönmeyecek diyor hmm. Yahudinin e, Orada kudüs eteklerinde Devlet kurması ve bu bütün dünya Yahudilerin oraya toplanması bir, iki Kur'an-ı Kerim'in kıyamete kadar okuyacağımız ilke olarak bize sizin en büyük düşmanınız Yahudilerdir demesi. Evet. Ee, gösteriyor ki bu bizim hareketli noktamız sürekli Kudüs etekleri olacak. Evet. Burada biz savaş istemiyoruz şüphesiz Olsun istemiyoruz Çünkü cihattan savaşı anlamıyoruz biz evet. Cihattan savaşı anlamıyoruz Cihattan hareket anlıyoruz Ümmetin dinamiklerini ayakta tutmayı anlıyoruz. Yani sözle cihat içine giriyor. Sözle giriyor. Öfke de giriyor. Yani Öfke de giriyor. Kalbi buz da giriyor. Sivil veya askeri her evet. şey yani evet. cihat Allah için bir şeyler yapmaktır. Evet. Güzel. Ge gece sabah namazına kalkmak da cihattır evet. Çünkü Allah için yapılıyor bu. Evet. Binan bu şeyleri tekrar toparlarsak yani kıyamete kadar orası cihat meydana hareketli bir Hocam yer. burada şöyle bir e, kaydı itiraz. Yani bu Yahudilerin tamamı e, bu şeye katılmıyor. Yani cinayet serisine katılmıyor. İtiraz edenler de var. Yani mesela İsrail'de yayınlanan bazı gazetelerde ya bu Netanyahu vahşetine e, itiraz eden şeyler de var. O zaman bu Yahudilerin düşman oluş şeyini ee, yani acaba bir rezerv e, koymak e, üstadım, istisnalara işaret etmek gerekir mi? İstisna kaideyi bozarsa bozalım <gülüyor> evet. Yani şimdi 6 milyon Yahudi'den 60 kişi böyle bir makale Hı -hı. yazıyor Bu bir değer ifade etmiyor ki Evet. Yani. E, Ama onu görmek e gerekir mi? Yani diyelim ki bunların içinde de Yani insan olmak Haysiyetiyle e, Bu zulme isyan eden e, Bir kesim var işte e, Mavi Marmara gemisine de katılmıştı onlardan Bir, bir kişi iki evet, kişi evet. Yani bu sözümüzü Onu Hı -hı. E, kuşatacak Şekilde söylemeyiz biz ama Genellemeye müsait Hı, bir yoğunluk tamam, var doğru. Şimdi Amerika Zalim bir sistem Zalim evet. bir devlet e, İçinde ee, Müslümanlar bu da var İsyan eden de, i̇syan eden var. de var Amerika çöksün Doğru. lanet olsun diyen de var Bu Doğru. yüzden tutuklanan Doğru. var Askerlik yapmak istemeyen var evet. ee, Amerika'da bu yüzden ama e, bu, bu Genel sistemin zalim olmasını değiştirir. Yani 100 kişiden 30'u bir taraf 40'u bir taraf 20'si bir taraf olur da Onu evet. bir taraf olur da Genelleme sakıncalı olur Burada evet. genelleme sakıncası Yok denecek kadar Evet böyle evet. iyi insanlar da var içlerinde evet, Çünkü evet. hiçbir şekilde yüzde yüz değil Ama yüzde evet. yetmişte Düşecek kadar da değil Yüzde evet. yetmişe düşecek kadar da değil evet. Artı bizim bir nedenimiz daha var Bu adamlar bunu Toprak kaygısından çok Din için yapıyorlar evet. Yani Yahudilik Adına savaşıyor adamlar Yani bu topraklar Bizim topraklarımız Diye başlıyorlar ee, çok enteresan ee, Bu yakın zamanda e, internette bir şey gördüm Bir Yahudi e, Üstündeki şapkasıyla beraber Bir Filistinli'nin evine çıkmaya çalışıyor Çatısına Böyle Kamerada hı hı. kaydedilmiş Siz izlediniz mi e, İşte aşağıdan alkışlıyorlar Çık çık çabuk filan diyorlar e, Bu tiyatro değil yani. Bir Filistinli'nin evet, evet. evinin üstünde bir bayrağı var Onu indirmeye çalışıyor Filistinli çatısına çıkıyor. "Sen ne işin var burada?" diyor. "Hırsız mısın?" diyor. "Yok diyor o bayrağı indireceğim." diyor. "Burası bizim toprağımız." diyor. Evet. Yani bu bu dediği yine güya Özerk Filistin bölgesine ait bir yer. Tabii tabii. Ama yani bütün o toprakları Çok çok önemli bizim toprağımız hocam. Diye Adam diyor ki "Burası bizim özerk bölgemiz." diyor. "Burada benim bayrağımın asılması normal." diyor. "Sen in aşağı." diyor. "Yahudi diyor Romalılar döneminde Filistin diye bir kelime... Aynen böyle diyor adam. Hı -hı. Filistin diye bir kelime kullanmışlar. Burası bizim toprağımız. Siz burada yabancısınız. Gidin buradan diyor. Evet. Yani... E, bir yani o iki bin yıllık deniyor. Zaten o arz-ı e, yaklaşımın altında 2000 yıllık bir hedef var deniyor. Yani evet. bu konulara evet. girip Ki de adamların tarihini okumamıza gerek yok ama karşımızda bir din ordusu var hocam. Doğru. Din ordusu. Deyim yerindeyse... E, dini uğruna savaşan bir kitleyi Başka bir hangi isimle anayım ben evet. Yani Yahudilik adamın dini Adamın ırkının adı evet. Adamın devletinin adı Yani isim bulmakta zorlanırız evet. Aksi takdirde Evet, evet. evet bu itirazınızda e, Bu kaydınızda Önemli bir bölüm var Masumu zikretmemek <gülüyor> lazım Ama e, masum da o kalabalığın içinde gür ses çıkarsın Ben o 10 kişi hariç diyeyim o zaman Evet Yani ben çok basit bir şekilde Dünya kamuoyunu meşgul etmek için 10 kişi öyle bir makale yazdırttıklarını da düşünebilirim Yapmayacağı yoktur Yahudinin Ben bir kelime daha ileri gideyim şimdi. <gülüyor> Yani muhalifini de kendisi üretebilir Evet yani Belki samimi de olabilir Yani ins Bir de şöyle bir şey hocam Yani insanlık damarı e Yahudi'de de patlayabilir Yani bütün ee, yani ya Bunlar insan değil Gibi bir şeyin içine de giremeyiz Yani e, O dünyada da insanlar içinde kaybolmuş diyelim isim. Hocam, evet. Ortayı bulalım isterseniz Tamam, tamam. Şimdi Yani biz e, Elbette bir dini Velev e, ki muharref olsun Muhatap almıyoruz hocam Evet İnsanlığa düşmanlık yapan Yahudi ile bizim sorunumuz evet, var. Ama mesele e, o. Musa aleyhisselamın ümmetiyle bir sorunumuz yok bizim. Yok, Öyle e ki tahrif edilmiş haliyle ile bile olsa havrasındaki ile bir sorunumuz yok bizim. Evet. Ama dinini beni imha etmek için malzeme olarak kullananla sorunum var. Evet bu çok, din çok önemli Ö bir çerçeve. Örgüt, evet örgütsel bir din bu yani evet. örgüt boyutlu bir din artık onu, onu kabul edemeyiz evet. yani ona bir, o, o din değil çünkü din maskeli e, siyasi bir örgüt evet. diyeceğiz şimdi e, bu bölge cihat açısından aktif olacak cihadı ne manada kullandığımızı söyledim aktif olacak ve kıyamete kadar devam edecek e, bizim e, en büyük karşı gücümüzün de Yahudiler olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor Şimdi burada bir hareketliliğin sürekli bulunması kadar tabii bir şey yok amca. Bu hareketlilik eğer Gazze güya İslam devleti Suudi Arabistan tarafından bile e, vurulmasında sakınca görülmez bir şekilde ihmal edildiği zaman evet. bu hareketlilik bu cihat Yahudinin silahıyla ortaya çıkacak. Evet. Müslümanlar Gazi'ye sahip çıktıklarını hissettilerrse mesela Türkiye'nin tavrı gibi bir tavır bütün İslam topraklarından gelseydi. Evet. devletleri tarafından Türkiye'nin siyasi tavrı gibi bir tavır olsaydı bu Yahudi'nin e, silahlı değil diğer tarzda bir saldırısına işte sözlü saldırısına propagandasına neden olacaktı Biz de cihadımızı sözlü olarak yapacaktık evet. Kendimizi yazılı çizili olarak müdafaa etmeye başlayacaktık. Burada e, mevcut durum Yahudi'nin gücünden kaynaklanmıyor. Gazze'deki mümin kardeşimizin yalnız bırakılmasından kaynaklanıyor. Bu yalnızlık e, Yahudi'ye bir tür güç katıyor. Zaten arkasında bütün e, dünya e, güçleri var. Sizin şer odakları dediğiniz Evet. alaksız dediğiniz evet, e, güçler evet. var Dolayısıyla e, Bir orantısız e, Güç diyeceğim de Orantısız derken gene yüzde bir Falan bir şey oluyor yani yüz, yüzdesi Olmayacak kadar bir e, tabii, e, Fark tabii, var ortada tabii. Dolayısıyla bizim Ümmet şuuruna sahip çıkıp e, Ha İstanbul Ha Gazze Diyebilmemiz gerekiyor Suudi Arabistan'daki müminin de ee, aynı şeyi söyleyemesi gerekiyor ee, Ürdün'deki müminin de Aynı şeyi söylemesi gerekiyor Ümmeti Muhammed'in bir parçası haline getirmek zorundayız Gazze'yi Hocam yani şimdi en çözümü söylediniz Belki oraya gelmeden biraz daha Yani Gazze'nin mesela yalnızlaşmasından bahsettik değil mi Yalnız kalma Asıl belki dramının ee, orada da odaklaştı. Asıl darbeyi orada yiyor da, Orada yiyor Şimdi aslında yeni değil hadise Yani bir, sadece Gazze'yi yaşamıyor İslam ümmeti Değil mi? Evet. Yani acı anlamında Sadece Gazze'yi yaşamıyor Ben hatırlıyorum Yani Altınoluk dergisi 1986'da yayınlanmaya başlandı Üçüncü sayısının kapağında Öyle bir e, Kudüs acısı diye bir ifade vardı e, işte altı köşeli David yıldızı e, şeye saplanmış Mescid-i Aksa'nın kubbesine saplanmış Oradan kan damlıyor Daha sonraki bir sayımızda neden hep mazlum Diye bir kapak yapmışız hatırlıyorum Yani İslam ümmeti neden hep mazlum diye yani birçok İslam coğrafyasında kanama oldu var yani ve e, yani on yıllar boyunca var. E, yani niye hep mazlığımız? Yani bizde ya işte o ümmet bilinci dediğimiz ya da Müslümanlık haysiyeti dediğimiz e, alanlarda ne tür problemler görüyorsunuz? Yani oradan e, hakikaten yani Gazze Tek değil yani diyelim Mısır Mısır'da yaşanan büyük Yani değil mi yani Mısır Mısır, gazete, Mısır evet Ya da Mısır İhvan-ı Terör örgütü ilan ediyor Suudi Arabistan O kanaate katılıyor Körfez ülkeleri o kanaate Katılıyor Hamas İhvan'la paralel Biçimde terör örgütü ilan ediliyor Yani sanki İsrail vursun da Bizim önümüzdeki bir Gaile de ortadan Kalksın gibi bakan bir e, Hani İslam dünyası tırnak içinde Bir kesim var Yani nedir asıl Müslümanlıkla bir problem Söz konusu diye düşünüyorum Karşı cephe açısından e, Yani Yahudisi, Hristiyanı evet. e, Dinsizleri açısından Darbeyi İslam yesin de ister Gazze yesin ister Mekke yesin Elbette onlar için farklı değil yani Tabii. Onlar İslam'ı vuruyorlar evet, evet. Gazze'yi vurmuyorlar ee, Binaenaleyh Onlar açısından bunu anlamak çok kolay Yani bir sorun yok ee, Allah'ın dini Darbe yesin Hak din İslam erisin Dert bu Bize gelince bizim açımızdan Dün e, Maraş'tı bu sorun hocam Sizin toprağınız evet. ee, Urfa'ydı İstanbul'du Çanakkale'ydi ee, Güya biz Gazze'yi düşünüyoruz ama Derin düşündüğümüz zaman Dediğiniz gibi Yani bir koca coğrafyada Sorun var evet. Hem bu sorun 10 senelik 20 senelik Bir sorunda değil Belki tam 100 senelik sorun 100 senelik sorun yani evet. hadi Biraz daha derine inersek 120 senelik bir sorun Evet. 120 senelik sorun Yani Rusların Yeşilköy'e kadar Gelbine. Geldiği dönem aslında Gazze dönemiydi evet, Eğer Gazze'yi evet, bir sembol olarak alacak olursak Büyük bir sorun yaşıyoruz Burada üstadım Genel çizgi çizmek istiyorum Bir de içinde o çizginin dolaşacağımız noktalar var Bir kere Allah'ın kanununda Nöbetle yaşatma diye bir kural var Kur'an-ı Kerim'de Biz günleri ...size nöbetleşerek yaşatırız... Evet, ...diye tedavül, bir... ha ...tudavülüha beynennas diye... Evet. ...bu çok önemli bir kural hocam... ...çünkü biz... ...İslam'a intisap ettik... ...elhamdülillah... ...Müslüman olarak yaşıyoruz... ...her şeyi bizim gibi algılıyoruz... ...halbuki... ...ana plan... ...kumanda odasında diyelim... ...Allah'ın planında... ...İslam ve Müslüman... Sürekli ilerlesin diye bir şey yok Sünnetullah Yani ana Ana planlarda Bu ayetten de anlaşıldı Düşmek gibi, var kalkmak var Rampalarda gibi. gitmek Düzde gitmek virajlarda Dağ yollarında gitmek var cennete giderken Evet Şimdi bizim bir defa bunu anlamamız lazım Yani Allah'ın bize şöyle bir vaadi yoktur Umud'dan sonra önünüz açıldı Haydi bakalım Son okyanusun damlasına kadar yollar sizin. Böyle bir şey yok Allah'ın. Evet. Efendimizin 23 senelik hayatında bu yok. Evet. Yani Efendimiz'in tabi yine engebeler de. E, Mute acısı yaşamış. Evet Efendimiz ya. Mekke'nin fethinden sonra. Evet. Bedir'in zaferinden sonra Uhud acısı yaşamış. Evet. Ve bu işin tabiatı gereği böyle olması lazım zaten. Bu birinci plan. Burada çok e, öncelikli bir konu bu ama bunu yani Müslüman olarak afakı kuşatacak bir bakışla bakamadığı zaman insanlar anlamıyor olabilirler. Bunu. Evet. Burada çok önemli bir nokta. Nöbet bizde değil şu anda. Evet. Nöbet Viyana'ya doğru at koşturduğumuz zaman bizdeydi. Evet. Selahaddin Gazzede iken nöbet bizdeydi hocam. Güçlüydük biz yani. Boru bizim elimizdeydi o zaman. Evet. E, dikkat edilirse 200 senede bir en çok 300 senede bir dünyada İslam'ın 1200 işte 1200-1400 senelik tarihine bakıldığında 200 sene, 250 senede bir böyle bir nöbet değişimi oluyor. Bunu nasıl anlamak lazım hocam? Yani sünnetullah böyle Allah Teala işte düşürüyor, kaldırıyor, imtihana sokuyor falan. E bu o zaman kaderde var gibi bakıp yani ne yapalım falan mı yoksa Yani bunlardan yani Tamam düştüğümüz zamandayız Şimdi yani nöbetin bizde Olmadığı zaman ama bunun Değişmesi lazım gibi mi Bakmak lazım Şimdi hocam bir kere Bir araç test sürücüne çıkılıyor Evet Adapazarı Ovası'nda Sürüyorsunuz arabayı 10 puan Veriyorsunuz böyle evet. bir test olmaz ki Tabi. Bolu Dağı'nda da denemeniz lazım bunu Evet doğru Sonra işte Elma Dağı'nda Ankara'dan giderken o virajlarda denemeniz lazım Viraj alışı nasıl bu arabanın? Rampa tırmanışı nasıl? İnerken balatası ısınıyor mu? Düz düzde de ya herkes basıyor yolda Yani Bedir düz yoldu hocam Evet Uhut rampaydı Evet Hendek virajlıydı Huneyin. Büyük bu, bu neyim? Bi Bambaşka bir evet. tüneldi evet. Oradan geçildi Yani test yapıyorsanız eğer Bu test sadece düz yolda yapıldığında Test yapılmış olmaz Yuvarlasın da gidecekti zaten Yani Melekler evet. zaten Bedir'i kazandırmışlardı Ashab-ı Evet. Fakat hocam çok enteresan ee, Burada Seyit Kutup'tan bir örnek ee, Zikretmek istiyorum Tam cümleleri hatırlamıyorum şu anda Genel olarak Zikredeyim Seyyid Kutup Allah rahmet eylesin Bir tür şunu söylüyor Bu Bedir savaşını anlatırken Eğer diyor Bedir'den bir sene sonra Uhud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de acı çekeceği bir şekilde Karşımıza çıkmasaydı Ashabın karşısına çıkmasaydı Belki İslam bugünlere kadar gelemezdi diyor hmm. Niye gelemezdi diyor Çünkü Ashab-ı Bedir'e girdiler Ey geliyor melekler işte yani Ben hı hı. özetleyerek anlatıyorum Melekler geliyor Savaş kazanılıyor Geri geliyorsun 2-3 kişi şehit oluyor Geri geliyorsun o İşte buna Zaten ashab-ı kiramın gençleri Nasıl olsa melekler gelecek diye Çıkalım ya Resulullah filan diye Delikanlık yaptılar Gene melekler gelseydi Gene Uhud kazanılsaydı Ashab-ı kiram terleme ihtiyacı Hissetmeyeceklerdi diyor Evet Ama öyle olmadı diyor çetin bir çetin bir savaş ve alınları kafaları duvara vurunca biz ne yaptık peygamberin acı çekmesine neden olduk Aleyhisselam diye uyandılar diyor. Ondan 5 seneyi bulmadan Mekke'yi fethetcek heyecanı toparladılar. Müşrikler de uut da intikamımızı aldık diye şaraba yuvarlandılar. Mekke'de orduyu karşısında görünce bir daha uyandılar diyor. Evet. Yani bu hayatın bahsettiğim düz yolda Rampada test edilmesi mantığı bu evet. Yani ümmeti Muhammed Sürekli zaferden zafere koşarsa Aile içinde Saraylarda yöneticileri Birbirini yemeye başlar Nitekim öyle oldu hı hı. Yani e, Zaferden zafere koşunca e, Abbasiler gelip Emevileri devirdi e, Ondan sonra Harun Reşit İslam aleminin Bugünkü coğrafyasının neredeyse Tamamına yakınını fethedip Bağdat'ta dünyanın en büyük hükümdarı olarak oturduğunda çocukları birbirini yemeye başladılar. Yani darbesiz bir hayat olmaz. Sağlık sorunu olmadan insan yaşarsa insan teneke yemeye başlar, taş yemeye başlar bu sefer. Yediğini de seçemez. Hmm, evet. Yani ara sıra grip olacak, ara sıra dişi ağracak ki insanın bedeninin kıymetini bilsin. Yoksa evet. 80 sene, 90 sene gitmez bu beden. Evet. İnsan taş çiğnemeye kalkar. Siyaset açısından da ümmeti Muhammed'in genel coğrafyası açısından da bakıldığında ümmetin yer yer rampalarda sınanması kaderimizdir oturalım diye değil. Rampada bile kulluk ispatı yapabilmek içindir. Evet çok güzel. Gazze'de bile mümin olduğumuzu, tesanüdümüzü, yardımlaşmamızı ispat edebildiğimiz zaman biz Ümmeti Muhammed mantığıyla yaşarız Her şey düz gidiyor Selahaddin her yeri dümdüz ediyor Sultan Fatih İstanbul Viyana dağıtıp gidiyor Bu ümmetin sadece Keyifli imtihanını gösterir Yani Fatih ordularıyla Dünyanın her yerine dolaşırken Keyfiniz nasıldı İyiydi tamam sabah namazında da kalkıyordunuz Olur Ama bu ümmetin kış şartlarında sınanması lazım Yaz şartlarında sınanması lazım Baharda sınanması lazım. Yani biz Türkiye'de mesela bir tür bahar şartlarındayız şu anda Evet. Ama 50 sene önce biz de Gazze şartlarındaydık. 80 sene önce biz de Gazze şartlarındaydık. E, Gazze'de inşallah gün gelecek baharı görecektir. İnşallah. Baharı görecektik. Belki de bugün e, Allah'ın rızasını kazanma düzeyi o zaman düşecek. Yani bu, mühim olan Allah'ın rızasını nerede kazandığımızdır bizim Hı. kışın veya bugün, yazın. Bugün kış şartlarında kazanıyor. Kış ama yer gelir Baharda kaybediyor olabilir. Evet. Yani burada Şeyin, abdest kışın evet. aldığımız gibi yazın aldığımız gibi Baharda aldığımız gibi aynı şekilde e, düşmanlarımızla mücadelemizde ekonomide savaşabileceğiz mi? Askeri saldırılarda savaşabileceğiz mi? Mesela Gazze'de Bomba yağıyor bizde banka yağıyor Yani <gülüyor> e, ba Banka imtihanı Hangi, Hangimiz imtihandayız Ve e, kim kazanacak Meyim imtihan? olan Allah'ın rızası mı evet. Meyim olan Rabbimizin cennetine girmek mi e, Bu imtihanı Allah yapıyor Kader diye bir kenara yatma hakkı yok. O ikinci bir suç haline gelir. Evet. Asabiye han evet. peygamber bile bir şey yapamadı deyip hürriyette <gülüyor> yatsalardı suçlu olacaklardı. Evet. evet. Yani kadere sığınmaya hakkımız yok. Kaderse çalışmaya görevimiz var bizim evet. demektir. Hocam kısa bir ara verelim. Sonra Hı. yeniden devam edelim inşallah. İnşallah. Yeniden birlikteyiz değerli dinleyiciler. İslam'dan hayata ölçüler programında Muhterem Nurettin Yıldız Hocamla birlikteyiz Ahmet Taş Getiren Ben Deniz Gazze'den yola çıktık Ve e, ümmeti konuşuyoruz e, Neden düşüyoruz Nasıl kalkarız e, İşte yüzyılı aşkın Bir zamanın içerisindeki imtihanlardan Düşe kalka mücadele ederek Geliyoruz şimdi Bir Gazze imtihanı Var ama hocam Türkiye'nin de Banka imtihanı var Faiz Değil imtihanı mi? var Gibi şeyler söyledi Nasıl toparlanırız Hocam Yani bu Düşüş var maalesef yani Genelde İslam dünyası Mazlumiyetin içinde Dediğiniz gibi Belki 100 yıl evvelden Başlıyor yani hakikaten Türkiye'de yapılan muhasebelerde de e, yani Birinci Dünya Savaşı sonrasının e, getirdiği yıkımı, talanı e, İslam dünyası üzerinden atmaya çalışıyor. Ama e, İslam dünyasının kendi içinde de problemleri var. Müslümanların kendi iç yaraları da var. İşte IŞİD gibi, Vesaire gibi, Suriye gibi e, ya, ya da Suudi Arabistan'ın Gazze'de başka role soyunması gibi Mısır'da Sisi'nin yanına ev eserin işte bir takım hocalarını alıp bir başka Müslüman grubu yok etmeye girişmesi gibi hadiseler yaşıyoruz. Hani nasıl toparlanırıza geldiğimizde hocam neler? düşünüyorsunuz. İçinizden neler süzdünüz bu konuda? Yani ilk defa karşılaşmıyorsunuz. Eminim ki bu soruyla içinizdeki derttir, problemdir. Nasıl ayağa kalkar ümmeti Muhammed? Hocam Yusuf Karadavi sellemullah hocamızın bir benzetmesi var. Çok hoş bir şey. O nereden aldığını dair bilgim yok ben ondan. Evet. Dinlemiştim. Diyor ki 5-6 tane ama görme engelli bir fil e, heykeli görmüşler bir yerde ya da fil heykeliyle hı hı. karşılaştırmışlar. Herkes filin e, yanına gitmiş. Bu nedir? Tarif edin demiş. İşte fil ya da budur anlayın bunu. Bir hortumuna tutmuş filin e, fil dediğin ağzında şöyle hortum olan bir hayvandır demiş. Evet. Öbürü ayağını tutmuş fil dediğin benim boyum kadar ayağı olan bir hayvandır demiş öbürü ben kuyruğunu tuttum fil dediğin kuyruğu şöyledir demiş hepsi tuttuğu yerden fili tarif etmiş evet. şimdi la teşbih ve la temsil biz e, bir kere İslam'ı dinimizi tuttuğumuz yerinden tarif ediyoruz sadece sadece mesela tutuyoruz e, İslam'ı namazından tarif ediyoruz Tutuyoruz İslam'ı e, siyasetinden tarif ediyoruz. Tutuyoruz İslam'ı e, tasavvufundan tarif ediyoruz. Halbuki İslam bunların toplamıdır. Evet. İslam'ı Araplardan ibaret gibi anlıyoruz. Anlayanımız oluyor. İslam'ı bizim ecdadımızın çizdiği çizgilerle anlıyoruz. Halbuki İslam bir ümmet dinidir. Zannediyorum Hasan el-Benna, Rahmetullah aleyhim bir 20 ilkesi var. O 20 ilkeden bir tanesi çok hassas hocam. Önce anlayışımız düzelsin diyor. Evet. İslam'ı dinimizi nasıl anlıyoruz? Nasıl anlıyoruz? Nasıl anlıyoruz? Evet. Yani önce bir anlayış düzelmesi anlayış diye. Anlayış problemi var demek var. ki. Evet. Var. Eğer anlayış problemi olmasaydı biz 80 senedir halifesiz nasıl yaşıyoruz diye bir derdimiz olurdu. Evet. Yani ümmeti Muhammed 1400 sene bir mantıkla geldi 80 senedir başka bir mantıkla gidiyor evet. Bir başımız yok evet. Ama mesela çok e, cazip bir misal veriyorum hocam e, Cuma namazının bir halife tarafından Bir halifenin tayin ettiği kişi tarafından kıldırılması diye ciddi bir sorun var Bu, evet. bu fıkıhta ...cumalarımız evet, oluyor mu evet olmuyor mu... ...denecek olmuyor, kadar. Yani. Evet, çok, e... Ama bunun fıkhi boyutu var... ...ayrı bir mesele. Evet. Fakat fıkıhta... E, ...cuma deyince karşımıza çıkan sorunlardan biri. Evet. Şimdi bir Müslüman düşününüz... ...bir Müslüman... E, ...cumanın farzını kılıyor... 4 e, eka sünnetini kılıyor... ...tesbihi beklemeden çıkıyor. Evet, evet. Bunun fıkıh açısından... ...cumasına hiçbir zararı yok. Evet. Yani yüz faziletse cuma Bu yüzde yüz faziletini alıp gider Çünkü evet. cuma'nın şartlarından Adabından biri tesbihi çekmek değildir Bu bir fazilettir Ecir yarışıdır Adam yolda çeker veya çekmez Ama cuma'ya zararı yok, yok evet. Fıkıh açısından yok Ama cuma'nın e, Halifesiz şartlarda Kılınmasının Sakıncası diye her Hanifi mezhebinde bir boyut var Evet Şimdi bir müslümanı düşünün Camiden çıkıyor iki ihtiyar oturuyorlar Allah Allah bu insanlar Tespih çekmeden çıktılar bu camiden Cumalarına yazık oldu diyor Ama kendisinin de Cuma'sının nasıl olduğunu irdeleyemiyor evet. Fili sadece Kuyruğundan tanıyor çünkü Yani bunu Cuma konusunu örneklendirmek için zikretmedim Çok rahat anlaşılsın diye Zikrettim hı hı. Dinimiz bir bütün hocam evet Ümmetimiz bir bütün Siyahımız beyazımız yok bizim Dinimizin siyaset zikir fikir diye ayrımı yok Din bir bütün Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz O bütünlük mü parçalandı diyorsunuz hocam Bütünlüğü biz reddettik hocam evet. Parçalanma kimsenin parçaladığı yok biz, uygun, Bizim zihnimizde Bizim zihnimizde böyle bir evet. algı olmadığı için Gazze'yi sadece bombalandığı zaman hatırlıyoruz Evet Mescid-i Aksa'nın bir parçası olduğu için... ...hatırlamamaya başladık. Evet. Gazze'de mesela Yahudi'ye lanet yağdırıyoruz. Amerika'ya kızıyoruz, kızıyoruz... ...vesaire, vesaire ama... ...hocam... ...siz ümmetimizin önünde duran bir şahsiyet olarak... ...ben bir hoca olarak diyelim... ...bu Gazze'deki facianın nedenlerinden biri de... ...İstanbul'da, Ankara'da... ...Antalya'daki zina yoğunluğudur... ...diye bir, bir bülten duydunuz mu bir yerde? <gülüyor> evet. yani Yahudi suç torbası haline getirdik elhak öyle kıyamete kadar öyle evet. sizin iyi kaydı itirazınıza rağmen Yahudi öyle hocam evet. yok bu merhamet etmeyelim ya yok hocam. merhamet konusu değil yani e... insanlığı daha hak ettiklerini zannetmiyorum hocam evet. bebeklerle yüzleşemeyiz kıyamet günü sonra az evet. bebek katletmediler hocam yani o bebek katledenlerle ilgili herhangi bir tereddüdümüz yok hocam. Tamamdır. Etmeyenler de yani, bebeklerin cenazesine e, gelsin görelim. Evet. evet. <gülüyor> hocam ama Allah'ın nazarıyla bakıldığında. Evet. Yani Allah'ın gördüğü gibi görüldüğünde. Yahudi Allah'ın izniyle gidebilirsin diye ruhsat aldığı için şeytanın aldığı ruhsat gibi bu ruhsatla üzerimize geliyor. Bu Yahudi'den önce Allah'ın şeriatının yok sayılması diye bir dosya var. Zinaya tepkisiz bir toplum olduk. Faize tepkisiz bir toplum olduk. Kumara tepkisiz bir toplum olduk. Zulme sessiz kalan bir toplum olduk. Yani bunların altyapıyı oluşturup oluşturmadığını niye tahall edemiyoruz? Yahudi işin görünen tarafı. Evet. Amerika işin görünen tarafı. Biz İslam'ı... Problem ser... kendimizde diyorsunuz. Yani problem kendimize topar... bak. Biz, biz aşınmışız. Problem biz... kendimizde şöyle anlaşılabilir. Ya onu akladık gibi bir hı. yanlış anlaşılma olur. Yani biz alttan toplamaya başlayalım. Ya da dosyayı hı. içinden okuyalım. Hı hı. Görünüründe Batı'nın Müslüman'a zulmü yazıyor. Evet. Ama... Bu zulmü görelim önce. Batı Müslüman'a zulmediyor mesela. Ee, ...çok enteresan hocam... Ee, ...İstanbul'da... E, ...Sultan Fatih... E, ...İstanbul'u fethettiği zaman... ...hani meşhur bir mesele var ya... ...papazlar, melekler, erkek hı hı. midir, dişi midir... ...onu tartışıyorlar... tartışıyorlar. Kafirler Çanakkale'ye ordu toplarken... ...İstanbul'da hocalar ne tartışıyordu... ...acaba hocam... Evet. ...eşarilik, matürlilik kavgası... ...yapıyorlardı belki... Evet. ...yani biz Fatih'in karşısındaki... ...Bizans'ı komik görüyoruz da... ...hocalar... Alimler, ümmetin önderleri, ee, işte şuculuk buculuk diye. Bir alim problemi görüyor musunuz hocam? Müslümanlar İslam dünyasında alim, Diyanet İşleri başkanının da öyle bir şey vardı. Alim Herkes fetva buluyor diyor, kendi yanlışı için. Ee, hocam yani. ilim ilim eğer bir postu teslim almaksa bir sorun yok ortada. <gülüyor> Ebu Hanife gibi. Evet. Alim arıyorsak e, Alim kıtlığı söz konusu zaten Alim evet. kıtlığı söz konusu e, Yani Diyanet İşleri Başkanımız Az bile söylemiş hocam O makamının gereği biraz Nezakete, e, nezakete söylemiş Bir sorun var elbette evet. Ama Müslümanlar çocuklarını Onlarca senedir e, Matematik alanlarına kaydırdılar e, Kur'an'ın aradığı Zeka düzeyindeki çocuklarını Kur'an'a teslim edemediler Evet. Edemeyince de bir alim sorunu oldu. Yani biz tekrar konumuza gelelim evet, hocam. Evet. Elbette alim sorunumuz var. Ama yani belki ana işte bu ümmetin neden düştüğü Sonunda düştü. oraya yıkacağız evet, bu kabahati evet. hocam. Sonunda oraya yıkacağız. Yani biz e, batı medyası ile uğraşmaktansa, hoca efendi siz burada niye oturuyorsunuz? Evet. 20 tane hoca niye bir araya gelmiyorsunuz? Niye ses çıkarmıyorsunuz diye Müslümanlar arkalarında namaz kıldıkları imam, imam efendiler, imam efendilerde müftü efendiler, müftü efendilerde ulema kimse onları hareketlendirmesi lazım. Böyle bir bizim içimizden bir kamuoyu oluşması lazım. Evet. Ve bu Gazze bombalanmadan yapılacak hocam. Evet. Gazze bombalandığı zaman seferberlik şartlarında herkes mazeretli zaten. Seferberlik o zaman evet. kumanyayı gönderdin mi? Yardım yaptın mı? Hele e, Facebook'tan protesto ettin mi? Görevini yapmış gibi kabul ediliyorsun. Yani biz Ümmet olarak İslam'ı bir tarafından tutuyoruz bir. İkincisi düşmanlarımızın yüz, yüzlerini görüyoruz ama bizim düşmanı bize çeken mıknatıs bölümümüzü görmüyoruz. Biz ne mık, demek mık, işte içimizdeki Allah'ın gazabını çekecek yanlışlarımız, hmm. büyük haramlarımız, kuvvetimizi parçalayışımız, birbirimizi kardeş olarak göremeyişimiz... Yani birimizin ırkını üstün tutması Etnik yapılarımıza itibar edişimiz Yani biz Ümmet olarak e, Eğer Irak'ta 8 parçaya Bölünmeye razıysak evet. Suriye'de 8 parçaya bölünmeye razıysak e, İsrail'in Oradan tokatlamasının e, Yorumlanamayacak bir tarafı yok ki Zaten çekmişiz o tokatı Biz e, yani gazete, suratımıza Gazete sırtımıza. zaten 8'e bölünmesi lazım bunu kolaylaştırıyorum Diyecek Evet Burada sorunu ben herkes gibi Yahudi üzerinde e, konuşmak istemiyorum Çoluk çocuk biliyoruz zaten Yahudinin ne olduğunu Ben baştan sona kadar da lanetle anıyorum evet. yani Allah'ın laneti onların üzerinde diye Kur'an'ı ı Kerim. Ben de öyle lanetle evet. anıyorum Peygamberlerin lanet ettiği bir e, yapıya Ben niye lanet etmeyeyim Düşmanım o zaten benim Ama ben onu niye üzerime çekiyorum Zafiyetimden dolayı çekiyorum hı hı. Bu zayıf yani, olmasam o üstüme gelemez benim. Evet. Bu zafiyetim benim nereden kaynaklanıyor? İslam'ı tam anlamayışımdan kaynaklanıyor. Etnik yapı sorunumuz var bizim hala. Hala yani Müslümanlık yetmiyor bir araya gelmemiz için. Evet. Arafat'ta bile çadırlarımız farklı oluyor bizim. Yani Türklerin çadırında acaba bir Endonezya'nın haccı olur mu sizce Arafat'ta? Evet. Olur mu ya? hocam cevap verin. Yani olmaz değil. Olmuyor. De? Ol, olmuyor. Öyle söyleyelim Yani değil olmaz değil de olmuyor. Bunun yani. için mi elbiselerimizi çıkarıp arafatta tek kıyafetle bulunuyoruz peki. Evet, işte o değil tabi. Ama orada ümmet bu, olamıyoruz. Bundan başlayabiliriz. Hocam. Arafatta bile ümmet olamıyoruz demek istiyorsun. Olamıyorsak eğer. Yani bunu çok da böyle canlı bir örnek zikretmek istemiyorum ama herkesin anlayacağı bir örnek bu. Evet. Yani. Burası sizin çadır değil... Burası Türklerin çadırı diye adam dışlanabilir çadırda... Ya güneşten kaçıp sizin çadıra gelmiş adam... Evet. Olsun Türk çadırında Türk haccı... Endonezya çadırında Endonezya, Endonezya haccı... Bunu büyüttüğünüz zaman... işte hocam Yahudi dediğiniz sorun ortaya çıkıyor... Evet. Yahudi üzerimize çeken mıknatıs bölümümüz bu bizim... İki... İslam'ın siyaseti nerede? Hala siyasetin önemi anlaşılabilmiş değil... Yani ne siyaset işte hele hele namazsız bir adama muhakkak emanet edilmiyor. Namazlı adam ne iş var siyasetle? Siyaset evet. kötü bir iş. Dencek yapı hala duruyor bu ümmetin içerisinde hocam. Evet. Halkının camiye namaza gidenlerinin siyasetten anlamadığı bir ümmet oluşturulmak isteniyor. Hayır. En basitimizde en büyüğümüzde siyasetten anlamalı. Evet. Siyaset nedir bilmiyor Dünya nereye gidiyor Gidiyor. Evet. Üçüncü olarak da ortada bir vaka var bu çok önemli hocam Zina Allah'ın lanetini çekiyor Faiz Allah'ın lanetini çekiyor Kumar Allah'ın lanetini çekiyor Anne baba isyanı Allah'ın lanetini çekiyor Büyük günahlar Kebairler Kebair. Bu çekilen lanetler nereye gidiyor hocam Değil mi Allah'ın lanetini çekiyor dediniz Çekiyor yani, Allah'ın laneti iniyor diyoruz bunda şüphemiz yok. Evet. Günah büyük kebair günahlar alenileştiği zaman norm haline geldiği zaman gökten lanet iniyor. Nereye gidiyor bu lanetler? Evet. Bu lanetler hocam illa gökten şimşek olarak inmesi anlamına gelmiyor. Yani hmm. Allah'ın azabı sadece gökten yıldırım düşürmek değil ki. Evet. Yahudi de Allah'ın azaplarından bir azap. Evet. Amerika'da Allah'ın azaplarından bir azap. Bir azap. Evet. O zaman biz hocam bu etnik kimliğimizden sıyrılıp ümmeti Muhammed olmamız. İslam'ı 2. 2. İslam'ı bir parçasından değil, bütünüyle Medine'deki İslam'ı Dinil yakalamamız. din kayyim olarak. Evet. 3. nokta olarak da ümmeti Muhammed'in düştüğü günahlar bu büyük bilhassa kebair günahlar ki bunların teşhir edilmiş olması. Evet. Normla adeta kanunlarla e, kabuğunun e, e, müsamahasıyla koruma altına alınması. Bu üç şeyle biz Yahudi'den neden darbe yediğimizin formülünü çözeriz hocam. Evet. E, peki diyeceğiz ki burada teknolojik gücümüz filan vesaire e, hiç getirdim. İslam'ı bütün olarak anlamak diyorum. Hı hı. Bu bütün olarak anlamanın içinde Kafirden daha güçlü hazırlık yapmış olmak vardı zaten. Evet. Kur'an-ı evet. Kerim'de tesbih çekin ayeti kadar o evet. aiddû lehum mestataatuma ayeti de var. Evet. Hazırlığınızı yapın Kuvvet. Allah buyuruyor. Evet. Kuvvet hazırlayın diyor. Evet. Camiye namaza gidin kadar bu da var. Evet. Yani İslam'ı bütün olarak anladığımız zaman hocam, medresede tefsir okuyan bir talebeyle TÜBİTAK'ta laboratuvarda bir formül çözmeye çalışan, namaz kılan bir talebenin aynı cihadı yaptıklarını anlayacaktık evet, evet. Dolayısıyla TÜBİTAK'taki çalışmayı da cihat görecektik, evet, medresedeki evet. fıkıh çalışmasını da cihat görecektik. Birbirinin bütünleyicisi olarak. Bu Bunu bütün olarak göremeyince İslam'ı bir köşesinden tutuyoruz, o köşesine Allah'ın İslam'ın bütününe vaat ettiğini vermesini istiyoruz ama. Evet yani İslam'ın onda birini tutuyoruz, onda, onun istiyoruz onda onu istiyoruz onu istiyor. Zafer evet. istiyoruz evet. Ümmet olarak da fertler olarak da. Bu üç nokta bizim zafiyetlerimizin ortaya çıktığı nokta bu üç noktayı toparlayabilirsek ümmet olarak zaten Yahudi kendine çeki düzen verecek o zaman. Çünkü bunlar ya Amerika veya başkası yani Yahudi dediğimiz onun arkasındaki <gülüyor> <gülüyor> sizin ahlaksız çete dediğiniz evet. grup yani burada biz ümmeti Muhammed olarak üzerimize düşeni yapalım Buna rağmen Allahu Teala başımıza bir musibet verirse biz şehitlik yolunda hazırdık deriz evet. ama şu anda bunu demekte dikkat ederseniz Siz önce kendimizi irdeleyelim gibi Tabii. biliyorsunuz yani 6 milyon. Kaç milyonun arasında Ne ki ya, ya, gelir, ya, Bir yani, buçuk milyar hocam Bir buçuk yani, bir milyarın buçuk ortasında milyar. Altı e, Yani hepimize vuruluyor Gazze'de vurulan tokat Yani İslam dünyasının yüzüne vuruluyor Şimdi onu insanlar Bakıyorum yavaş yavaş yani Niye hep dayak yiyoruz e, Noktasında Algılıyorlar Hocam benim asıl korkum Gazze'de 5 tane cami yıkıldı 7 tane Evet. Ee, sokak bombalandı Bu afet zaten afet Hocam benim asıl korkum e, Biz e, Dinimizden Utanır Hale getirilmek isteniyoruz evet, Hiçbir yok, şekilde evet. Çocuklarımıza Yiğit bir dinimiz var bizim Dedirtilmeyeceğiz gibi geliyor bana Asıl, Eğer, asıl büyük Böyle bir var. şey olursa Asırlar boyu ee, yani itilmiş, e, horlanmış, başı dik durmayan bir ümmet haline getiriliriz Allah muhafaza buyursun. Bu sebeple bu haberlerin çok matemvari sabah akşam 24 saat tekrar edilmesinde de sorun var. Evet. Mesela nasıl kurban keserken küçük çocuklarımız bulunmasın diyoruz. Ya bu insan kurban edilen yerleri sabah bebek yaştaki çocuklarımızın yanında konuşuyoruz. Çocuklarımızda öbür takım daha güçlü. Babamın evet. takımını tutmayayım havası oluşacak. Bu bir tehlike. Müslüman psikologlarımız bunun tedbirini almalıdırlar hocam. Evet bu evet. Medya abi. dili mesela bu açıdan yani, yani büyük hassasiyet gerektiriyor. Ben örnek vereyim. Bu son günlerde evime gazete sokmamaya başladım. Evet. Yani <gülüyor> çocuklarımın 24 saat kötü şey düşünüp Sonunda pes etmelerinden korkuyorum. Evet. Çünkü ben günde üç defa e, galibiyeti, cihadı anlatıyorum diyelim. Beş defa anlatıyorum diyelim. Beş bin defa, on bin defa e, bu kareleri karşısında gördüğünde çocuklar zihinlerinin çökmesinden korkuyorum. Evet, Ümmet evet. olarak da zaten biz olmayız, biz yapamayız e, hissiyatını hep e, karşımıza e, çıkarıyorlardı. Bu hassasiyetimizi Korumak zorundayız. Ben asas hocam evet. e, zannederim olukta da sizin herhalde yapmanız gereken önemli bir iş. 5-10 tane Müslüman psikolog, sosyolog e, kardeşimiz bir araya getirilip e, bu haberleri, bu faciaları evimizde moralsizlik nedeni olmayacak hale nasıl getirebiliriz? Evet, inşallah. Çocuklarımızı yani İslam'ın geleceğinden umudu kesilmiş çocuklar olmaktan nasıl kururuz? Doğru, doğru diyorsunuz i̇nşallah, Yani bunu inşallah. bir gündem yapmamız lazım. İnşallah. Altın olukta. Altın olun gün... vazifesi bu i̇nşallah, olmalı hocam. İnşallah. Yani altın kalitesi bunu gerektir. <gülüyor> evet, i̇nşallah. Hocam süreyi tamamladık Allah razı olsun. Tamam, Aslında hocam. gazeden yola çıkılarak ümmet dediğimizde daha çok konuşulacak. Ee, husus var yani bu dert bizim derdimiz ve bunun altından kalkmalıyız hem ümmet olarak hem çocuklarımızı e, böyle bir yükün altında bırakmamalıyız inşallah yani bayrama doğru gidiyoruz isterseniz şöyle bir iki kelime edin bayram için ve tamamlayalım bu sohbeti hocam hocam bayram için ben inşallah ters algılanmaz e, her şeye rağmen bayramı canlı tutmalıyız diyor. Evet ters Efendim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Yani bayramı e, En yapmayacakları zamanda Bayram yaptılar yani bizde düğünle Cenaze bayramla cihat Yan yana gitmesi gerekiyor evet, evet. Ama bu e, Gazze'yi yok sayma veya ümmetin Diğer yaralarını yok sayma anlamında değil ama bayram namazı kılalım, tebriğimizi yapalım. Çünkü bayramımız bizim siyasi bir bayram değildir. Evet. evet. Rabbimizin Ramazanda bizi mağfiret etmesinin bayramını bayramımız yapacağız Bayram inşallah. Dolayısıyla bununla Gazze'nin direkt bir ilgisi yok. Ee, i̇nşallah Gazze'deki kardeşlerimiz de bayram e, etmeyi Allah onlara nasip eder. Ama biz çocuklarımıza Ramazan-ı Şerif'te Rabbimizin bizi mağfiretinin karşılığı sevindik bugün diyelim hocam, i̇nşallah, dememiz inşallah gerekir. Allah razı olsun, çok Amcim teşekkür olsun. ediyoruz. Evet değerli dinleyiciler, bir İslam'dan hayata ölçüler programının daha sonuna geldik. Ee, bayrama gidiyoruz, hayırlı bayramlar diliyoruz. Ramazanımız inşallah bizlere de bereketler bırakmıştır, gönüllerimizde sürur bırakmıştır, daha güzel Müslüman olma